114. sure. Ennas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan insan Allah'ı andığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbi'ne, insanların Meliki'ne, insanların ilahına sığınırım. Elhamdülillahi Rabbi'l alemin.